Teknolojinin karanlık yüzünden herkese merhaba. Merhaba. Ee, Lostar'cığım bu... ...ISO 20.000-1-2011... ...geçen hafta... ...çıkmış. Çıktı. Şimdi bir kere ISO 20000